Birinci misal, wa-le in messethum nefhatun min adabi Rabbik olan ayet-i kerime, nazar dikkate alınırsa görülür ki bu kelamdaki maksat ve esas pek az bir azab ile fazla korkutmaktır. Ve bu kelamda olan mezkür kelimeler ve kayıtlar tamamen o maksadı takviye için çalışıyorlar. Ez cümle, şek ve ihtimali ifade eden in şartiye olup azabın azlığına ve ehemmiyetsizliğine işarettir. Ve keza nefhatun sigasıyla ve tenviniyle azabın ehemmiyetsizliğine imadır. Ve keza messe kelimesi azabın şiddet olmadığına işarettir. Ve keza tebiizi ifade eden min ve şiddeti gösteren nekal kelimesine bedel hiffeti ima eden adat kelimesi ve Rabbi kelimesinden ima edilen şefkat hepsi de azabın kıllet ve ehemmiyetsizliğine işaret etmekle şu şiiri lisan halleriyle temessül ediyorlar. İbaratuna şatta ve husnuka vâhidun ve kullun ila zâka'l cemâli yüşîru. Yani ibarelerimiz ayrı ayrı ise de hüsnün birdir. Hepsi de o hüsne işaret ediyorlar. İkinci misal Elif Lam Mim. Zâlikel kitâbü lâ raybe fîhi huden olan ayeti kerimedir. Bu ayette maksada esas Kur'an'ın yüksekliğini göstermektir ve bu maksadı takviye eden Elif Lam Mim Zalik el Kitab la rayb fihi kayıtlarıdır. Evet, bu kayıtlar istinad ettikleri pek ince ve gizli delillerine işaret etmekle beraber o maksadın takviyesine koşuyorlar. Ez cümle Elif Lam kasem olduğu cihetle Kur'an'ın azametine ve altında müstetir gizli o mezkür letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder. Ve keza "velike" zat ile sıfatı gösteren bir işaret olması itibariyle hem Kur'an'ın azametine hem azameti ispat eden sıfatı kemaliye'ye işaret eder. Ve keza "velike" işareti hissiyeye mahsus iken işareti akliyede kullanılması tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi Makul olan Kur'an'ı mahsus suretinde göstermesi, Kur'an'ı ezhan ve enzarın nazar-ı dikkatini arz etmekle tesettürü icap eden hile, zafiyet ves çirkin şeylerden münezzeh olduğunu izhar ve itiraf ettirmektir. Ve keza Velike'nin lam vasıtasıyla ifade ettiği but, Kur'an'ın kemaline delalet eden ulu rütbesine işarettir. Ve keza el kitaptaki el hasri örfiyi ifade ettiğinden, Kur'an'ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların tevkinde olduğuna işarettir. Ve keza kitap tabiri ehli kıraat ve kitabetten olmayan bir ümminin mahsulü olmadığına işarettir. Ve keza la raybe fihi zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur'an'ın kemalini ispat veya te'kid eder. Ve keza istirakı ifade eden la Kur'an'ın her köşesinde reks ve her yerinde zikredilen deliller, bürhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile Kur'an'ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilan eder. Ve lisan ı haliyle şu şiiri okur. Ve kem min aibin kavlen sahihan ve afatehu min el fehmi's Yani Kur'an'da tayip edilecek hiçbir nokta yoktur. Kur'an gibi sahih kavilleri tayip etmek ancak fehimlerin sekametinden ileri geliyor. Ve keza zarfiyeti ifade eden fi tabiri Kur'an'ın sathına ve zahirine konan şek ve şüphe varsa içerisindeki hakaiq ile def edilebileceğine işarettir. Arkadaş, tahlil vasıtası ile terkibin kıymetini ve kül ile cüzler arasındaki farkı idrak edebildiysen bu misallerdeki kuyut ve hey'ata dikkat et ve o kelimelerden neba'an eden zülali belagatı ve kevseri fesahatı doyuncaya kadar iç elhamdülillah de. Sual: Alif, Lam, Mim, “Dalık el Kitab”la Raybefi Hıddanlil Mutaqin, Ayet-i Kerimesinin cümleleri, atfile birbiriyle bağlanmamış olması neye binaendir? Cevap: O cümleler arasındaki şiddeti ittisal, bağlılık ve sarılmaktan bir ayrılık yoktur ki birbiriyle bağlanmaya lüzum olsun. Zira o cümlelerin her birisi arkadaşlarına hem babadır hem oğul, yani hem delildir hem neticedir. Evet, elif La, mim lisanı haliyle hem muarezeye meydan okur hem muciz olduğunu ilan eder. Velikel kitabu hem bütün kitaplara faik olduğunu tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. La raibe fihi hem Kur'an'ın şek ve şüphe yeri olmadığını tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. Huden lilmuttaqin hem tarike mustakimi ira'e etmekle muvazzaf olduğunu gösterir. Hem mücessem bir nuru hidayet olduğunu ilan eder. İşte bu cümlelerden her birisi ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi ikinci manasıyla da onlara neticedir. Sonra bu ayetin şu cümleleri arasında icaza menba, belagat'a medar olan 12 münasebet, alaka ve bağlılık vardır. Bunlardan misal olarak üç taneyi zikr, ötekileri de sana havale ederim. 1 Elif lam mim bütün muarızları muaraza'ya davet eder. Öyle ise en yüksek bir kitaptır. Öyle ise bir yakîn sadefidir. Zira kitabın kemali yakîniledir. Öyle ise nev'i beşer için mücessem bir hidayettir. 2 el kitabu yani emsaline tefevvuk etmiştir. Öyle ise müstesnadır. Çünkü şek ve şüphe yeri değildir. Çünkü müttakilere doğru yolu gösterir. Öyle ise mucizdir. 3 Huden lilmuttaqin yani tarike müstakime irşad eder. Öyle ise yakîniyattandır, öyle ise mümtazdır, öyle ise mucizdir. Ey arkadaş, şu hudenlil lilmuttaqin cümlesindeki nuru belagat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir. 1. Bu cümlede mübteda mahzuf'tur. Bu hazv, cümleyi teşkil eden mübteda ile haber arasındaki ittihat, öyle bir dereceye varmış ki Sanki müptede hazf olmayıp haberin içerisine girmiş, haricen ikisi müttehi doldukları gibi zihnenden müttehi dolduklarına işarettir. 2- hadi yerinde, huden yani İsmifail mevkiinde masların kullanılması, tecesüm eden nuru hidayetten cevheri Kur'anın husule geldiğine işarettir. 3- hudendeki tenvini tenkirden anlaşılıyor ki. Hidayeti Kur'an öyle ince bir dereceye varmıştır ki hakikatı idrak edilemez ve öyle geniş bir sahayı işgal etmiştir ki ihatası ilmen kabil değildir. Çünkü marifenin zıttı olan nekre, ya şiddeti hafadan olur veya kesreti zuhurdan neşet eder. Buna binayendir ki tenkir bazan tahkiri bazan tazimi ifade eder denilmiştir. 4. Müteaddit kelimelere bedel ismifail fail ile ihtiyar edilen muttakîn kelimesiyle yapılan icaz, hidayetin semeresine ve tesirine işaret olduğu gibi hidayetin vücuduna da bir delil isnidir. Sual: Gayet mahdut az birkaç noktadan beşerin takatinden hariç denilen icazın doğması ihtimali var mıdır? Cevap: Maddi ve manevi her şeyde yardımın ve ihtimaın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet in'ikaz sırrıyla üç şeyin hüsnü içtima ederse beş olur. Beş ihtima ederse on olur. On içtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevi inikas ve bir nevi temessül vardır. Nasıl ki birbirine mukabil tutulan iki aynede çok ayneler görünüyor, kezalik iki-üç nükte veya iki-üç hüsn içtima ettikleri zaman pek çok nükteler, pek çok hüsnler tevellüt eder. Bu sırra binaendir ki, her hüsün sahibinin ve her bir sahibi kemalin, emsaliyle içtima etmeye fıtri bir meyli vardır ki, içtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri bir iken iki olur. Hatta bir taş, taşlığıyla beraber, kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz, başını eğer, arkadaşıyla birleşmeye meyleder ki, sukut tehlikesinden kurtulsunlar. Maalesef insanlar, teâvün sırrını idrak edememişler. Hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar. Sual: Belagat ve hidayetten maksat hakikati vazıh bir şekilde gösterip fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmak iken müfessirlerin bu gibi ayetlerde yaptıkları ihtilafat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında hak ve hakikat ne suretle görülebilir? Cevap: Malumdur ki Kur'an-ı yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakat-ı beşere şumulü vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına racidir. Binaenaleyh herkes her tabaka, her zaman fehmine, istidadına göre Kur'an'ın hakayıkından hisse alabilir ve hissedardır. Halbuki nev'i beşer derece itibariyle muhtelif ve zevk cihetiyle mütefavit ve keza meil, istihsan lezzet tabiat itibariyle birbirine uymuyor. Mesela bir taifenin istihsan ettiği bir şey öteki taifenin zevkine muhaliftir. Bir kavmin meyl ettiği bir şeyden öteki kavim nefret ediyor. Bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Kerim günahların cezası veya hayırların mükafatı hakkında zikrettiği ayetlerde tahsisat yapmamış âm bir şekilde bırakmıştır ki herkes zevkine göre fehmetsin. Hülasa, Kur'an-ı mucizül beyan ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve vazetmiştir ki her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki muhtelif fehimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh ulûmu arabiyenin kaidelerine muvafık ve belagatın prensiplerine uygun ve ilmi usule mutabık olmak şartıyla müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri zamanlara, tabakalara ve fehimlere göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlaşıldı ki Kur'an'ın icaz vecihlerinden biri odur ki nazmı öyle bir üsluptadır ki bütün asırlara, tabakalara intibak edebilir. Ellezine yu'minun bil Bu cümlenin evvelki cümle ile nazmını icabet ettiren münasebet vecihleri ise bu cümle müminleri mededer. Evvelki cümle de Kur'anı eder. Şu her iki med arasında bir insibap dökülmek vardır ki o onu ister, o onu ister. Çünkü ikinci medih birinci methin neticesidir ve birinci medhe bir bürhan-ı innidir ve hidayetin semeresi ve şahididir ve aynı zamanda hidayete bir yardımcı vazifesi görüyor. Çünkü mü'minleri methetmekte, imana gelmek için bir teşvik vardır. Teşvik ise bir nevi hidayettir. <gülüyor> Ellezîne ile, müttakîn arasındaki münasebete gelince, bunların biri tahliye, diğeri tahliyedir. Tahliye, tathir etmek ve temizlemektir. Tahliye ise, tezyin etmek ve süslendirmek manasınadır. Bunlar birbiriyle arkadaş olup, burada olduğu gibi, daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalp takva ile seyyiattan temizlenir, temizlenmez hemen onun ardında iman ile tezzin edilmiş ve süslendirilmiştir. Kur'an-ı Kerim tahliye-i üç 3 mertebesiyle zikretmiştir. Birincisi şirki terk, ikincisi maasi terk, üçüncüsü Allahı terk etmektir. Tahliye ise hasenat ile olur. Hasenat da ya kalb ile olur veya kalıp ve beden ile olur. Veyahut mal ile olur. Amali kalbinin şemsi imandır. Amali bedeniyenin fihristesi namazdır. Amali maliyenin kutbu zekattır.